Bismillahirrahmanirrahim Cenaze namazları hususunun devamı Kimliği bilinmeyen bir kimse İslam yurdunda öldürülmüş bir halde bulunsa bakılır. Eğer üzerinde bir nişan varsa ona göre işlem yapılır. Nişan yoksa sahih olan bir görüşe göre İslam yurduna bağlı kalınarak yıkanıp üzerine namaz kılınır. Böylece İslam ülkesi sayılmayan yerde ölü olarak bulunan kimse de Müslüman olduğuna dair bir nişanı olmayınca bulunduğu yere bağlı kılınarak gayrimüslim sayılır. Cenaze namazını kıldıracak imamın huluğa ermiş ve akıl sahibi olması şarttır. Diğer namazları bozan şeyler cenaze namazında bozar. Ölünün alnına veya sar sargısına veya kefenine kendisinin iman üzere ezeli ahd üzerinde sabit olduğunda dair ahitname denilen bazı mukaddes kelimeler yazılması takdirine Yüce Allah'ın mağfiretine kavuşulacağı umulur denilmiştir. Fakat kelime-i tevhid gibi mübarek kelimelerin mezar içinde kalıp zamanla çiğnenmesi veya cenazeden akacak sıvılar içinde kalması düşüncesiyle yapılması benimsenmemektedir. Ölü yıkandıktan sonra kefenlenmeden önce alnına mürekkeple değil de yalnız şehadet parmağı ile Bismillahirrahmanirrahim ve göğsü üzerine de La ilahe illallah yazılması daha uygun görülmüştür. Cenazeyi teşhi etmek, yani arkasından mezara kadar takip etmek sünnettir. Bunda büyük sevap vardır. Öyle ki akraba ve komşulardan veya iyi halleri bilinmiş saatlerden olan bir cenazeyi takip etmek, nafile ibadetten daha faziletlidir. Değilse nafileler daha faziletlidir. <gülüyor> Affedersiniz. Hazırlanmış olan cenazeleri... Bir an önce götürüp kabirlerine gömmek iyidir. Cuma günü sabahleyin hazırlanmış olan bir cenazeyi cemaati çok olsun diye Cuma namazından sonraya bırakmak mekruhtur. Ancak Cuma namazının kaçırılması korkusu ile yapılabilir. Bayram namazı vaktinde hazırlanmış olan bir cenazenin namazı da bayram namazından sonra hutbeden önce kılınır. Cenazenin taşınmasında sünnet olan dört kimsenin dört taraftan onu yüklenmesidir. Her tarafından on adım kadar yüklenmek müstehaptır. Ki hepsi kırk adım eder. Bunun büyük sebabı vardır. Şöyle ki bir Müslüman cenazeyi önce ön tarafından sağ omzuna, sonra ayak tarafından sağ omzuna alır. Sonra ön tarafından sol omzuna, daha sonra da ayak tarafından sol omzuna yüklenir. Böylece her birinde on adım yürür, uygun olan budur. Cenazeleri omuzlarda taşıyarak kabirlerine kadar götürmek Onların haklarında gösterilen en büyük hürmet ve saygı nişanıdır. Böyle bir hareket, insanlığın şeref ve kıymetini gösteren bir davranıştır. Bir insanı eşya taşır gibi ahiret evinin kapısına kadar götürmek insanın duyarlı kalbini incitebilir. Bunun için bir zaruret olmadıkça cenazeyi arkaya almak veya hayvan ve arabaya yüklemek mekruhtur. Cenaze sarsıntı verilmeksizin omuzlar üzerinde çabukça taşınmalıdır. Çocuk olan bir cenazenin de el üstünde götürülmesi hayvan üzerine yükletilmesinden daha iyidir. Çocuk cenazesini tek bir kişinin yaya veya binitli olarak eli üzerinde götürmesinde de bir sakınca yoktur. Cenazeyi takip edenler cenazenin arkasından yürümelidir. Faziletli olan budur. Bununla beraber önünden yürümekte de kerahet yoktur. Cenazeyi yaya olarak takip etmek binitli olarak takip etmekten daha faziletlidir. Binitli olan cemaate eziyet vermemek için arkadan yürür. Çok ileriden de yürüyebilir. Cenazeyi takip edenler hayatın sonunu düşünmeli, tevazu içinde bulunmalıdırlar. Uygun olan budur. Bunların gülüp konuşmaları, dünya laflarına dalmaları doğru olmaz. Öyle ki zikir etmek veya Kur'an okumakla sesi yükseltmek bile tahriymen mekruhtur. Cenazeleri buhur kokuları, gürültü ve iniltilerle takip etmek mekruhtur. Cenazeyi takip edenler bu gibi şeyleri engellemelidirler. Ancak bunu yapamazlarsa geri de dönmezler. Anbelilere göre cenazeyle beraber hoş olmayan bir şey bulunur da, takip eden kimse bunu engellemekten aciz kalırsa böyle bir cenazeyi takip etmesi haram olur. Çünkü bunda günahı kabullenme vardır. Cenaze için gözyaşlar dökerek ağlamakta ve kalben üzülerek kederlenmekte bir sakınca yoktur. Yeter ki yersiz sö sözler söylenmesin. Cenaze için yüksek sesle ağlamak, yaka yırtmak, yüz tırmalamak, saç yolmak, dizlere vurmak gibi şeyler haramdır. Allah'ın takdirine isyandır. Bir ölü, aile ve akrabasının ağlamalarının dolayı kabrinde azap çekmez. Fakat onlara vasiyet etmişse çeker. Cenazeyi takip edenler onun namazı kılınmadan geri dönmemelidirler. Dönmek ihtiyacı olursa cenaze sahibinin izni alınmalıdır. İyi hareket budur. Hele cenazeyi takip eden Müslümanlardan bir kısmı cenaze namazını kılarken diğer bir kısmının seyirci kalması kadar acınacak ve garipsenecek bir davranış olamaz. Cenaze için ayağa kalkmak başka milletlere kendini benzetmek hükmünde olduğundan mekruhtur. Yasaktır. Bir engel yoksa ayağa kalkıp cenazeyi takip etmelidir. Kabirlerine götürülen cenazelere el kaldırıp selam vermekte hiçbir esasa bağlı değildir. Kadınların cenazeleri takip etmeleri tahrimen mekruhtur. Bundan dolayı sevaba değil günaha girmiş olurlar. Cenazelerin kabirlerine konulması Cenaze kabre götürülüp omuzlardan indirilince bir engel olmadığı zaman cemaat oturur. Bundan önce oturmaları mekruh olduğu gibi bundan sonra ayakta da mekruhtur. Kabrin bir insan boyu kadar derin ve yarım boy kadar enli olması güzeldir. Yarım boy miktarı derin olması da yeterlidir. Kabirlerden faziletli olan lahittir. Şöyle ki toprağa sert olan bir kabrin içinde kıble tarafı oyulur. Ölü buraya konur. Önüne de tahta kamış veya kerpiç benzeri şeyler konur. Bu durumda toprak tam ölünün üzerine değil bu şeyler üzerine atılmış olur. Bu ölüye karşı bir saygıdır. Fakat kabrin yeri yumuşak veya ıslak olup da lahit kazılması mümkün olmazsa dere gibi çukur kazılır. Buna şak yani yarma denilir. Gerek duyulursa iki tarafı kerpiç ve tuğla gibi şeyle örülür. Sonra ölü bunların arasına konulur. Üzerine de ölüye dokunmayacak şekilde kerpiç veya tahtalar ile Tavanımsı bir örtü yapılır. Kabrin dibi ıslak ve yumuşak olduğu zaman cenaze tabut ile gömülebilir. Öyle ki bu durumda tabutun taştan veya demirden yapılmış olması da caizdir. Fakat böyle bir hal olmayınca tabut ile gömmek mekruhtur. Bazı fıkıh halimlerine göre kadınların tabut ile gömülmeleri toprak yumuşak olmasa bile güzeldir. Dibi ıslak olan bir kabrin içine toprak döşenmesi sünnettir. Cenaze kıbre tarafından kabre konur, sağ tarafı üzerine kıbleye döndürülür, bağı varsa çözülür, sırt yatırılmaz. Cenazeyi kabre koyanlar Bismillahi ve ala milleti Resulullah derler. Yüce Allah'ın ismiyle Resulullah'ın milleti yani dini üzerine seni gömüyoruz demektir. Cenazeyi kabre koyacak olan kimselerin sayısı ihtiyaca göre değişir. Kadınları kabre koyacak olanların reshep yönünden olan mahrem olmaları daha iyidir. Bunlar bulunmazsa yabancılardan iyi halleri bilinen kimseler seçilir. Kadınlar kabre yerleştirilinceye kadar kabirleri üzerine bir perde çekilir. Bir kimse fala, falan zat beni yıkasın namazımı kıldırsın veya kabre koysun diye vasiyet ederse onu yerine getirmek gerekmez. Ancak veli olanlar buna rıza gösterirlerse vasiyet yerine gelir. Cenazeyi taşımak veya kabri kazdırmak için ücretli adam tutmak caizdir. Bir mezarlıkta bir kimsenin hazırlamış olduğu bir mezara başka bir ölü gömülecek olsa bakılır. Eğer mezarlık geniş ise bunu yapmak mekruhtur. Geniş değil ise caizdir ancak kazı masraflarını ödemek gerekir. Bir kimsenin kendisi için mezar kazıp hazırlaması bir görüşe göre mekruhtur. Çünkü hiç kimse kendisinin nerede öleceğini bilemez fakat kefen hazırlamakta kerahet yoktur. Çünkü buna ihtiyaç genellikle bulunmaktadır. Hz. Ebu Bekir Efendimiz radiyallahu anh kendisine bir mezar kazıp hazırlayan bir adama şöyle buyurmuştur. Kendin için kabir hazırlama, kendini kabir için hazırla. Bir Müslüman kabrinde gömüldükten sonra orada bir deve boğazlanıp paylaşılacak kadar bir zaman bekleyip Kur'an okumak güzel görülmüştür. Çoğu kez mülk, vakıa, İhlas ve muavvizeteyn sureleri sonra Fatiha ile Bakara suresinin başı okunur. Sevabı da cenazenin ve diğer iman sahiplerinin ruhlarına bağışlanır. Ölünün bağışlanması için Yüce Allah'a dua edilir. Cenaze toprağa gömülür, gömülmez din kardeşlerinin hemen oradan dağılmaları uygun değildir. Cenazenin ruhu onların bulunuşu ile alışkanlık kazanır. Yöneltilecek sorulara hazırlanmış olur ve Yüce Allah'ın mağfiretini gözetlemiş bulunur. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir cenaze gömüldükten sonra hemen geri dönmezdi. Bir müddet mezarı başında durur ve cemaate karşı şöyle buyururdu. Kardeşiniz için Yüce Allah'tan mağfiret isteyiniz ve kendisine sükunet ihsan buyurmasını dileyiniz. O şimdi sual görecektir. Mükellef çağına girip de gömülen bir Müslümanın mezarı başında telkin verilmesi meşru görülmüştür. Şöyle ki mezara gömüldükten hemen sonra iyi hal sahibi bir kimse kalkıp ölünün yüzüne karşı durur. Ona hitaben, ya falan, yebne bne fülane, yani ya Osman, ya Zeynep'in oğlu gibi diye üç kez seslenir. Ölünün ve anasının adlarını bilmezse, ya Abdallah, yebne bne havva denir. Sonra da şöyle söylenir. Ya Abdallah, yebne Zeynep, Üskurma mâ aleyhi min şehadeti enna ilâhe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ennel cennete hakkun ve ennâre ve anna bagsa hak ve anna saatte atiye la riba fiha ve anna Allah ybesu man fil qubur ve annekar zit bil Allahı rabban ve bil İslam dina dinen mebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sallamah ve bil Rabbi Allahu la ilahe illahu alayhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Yani manası ey Abdullah ey Zeynep oğlu hayatında inandığın ve devam ettiğin şekilde eşe dön la ve enne Muhammeden rasulullah şehadet kelimesini söyle. Şüphesiz cennet haktır, mevcuttur. Cehennem haktır. Öldükten sonra dirilmek haktır. Kıyamet haktır. Bunda şüphe yoktur. Yüce Allah kabirlerde olanları diriltip maşer yerinde toplayacaktır. Sen hatırla ki Allah'ın Rab olduğuna, dinin İslam oluşuna, Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın peygamber olduğuna, Kur'an'ın, İmam, Kabe'nin, Kıble ve müminlerin kardeş olduğuna razı bulunmuş idin. Üç kez de şöyle denilmesi adet olmuştur. Ya Abdallah! Kul la ilaha illa Allah. Kul rabbiy Allahu ve diniyel İslamü ve nebiyyi Muhammedun aleyhi salatu vesselam. Rabbi, Rabbî la tezerhû feden ve ente hayrul vârisîn. Yani ey Abdullah de ki Allah'tan başka ilah yoktur. De ki Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır. Peygamberim Muhammed aleyhisselam'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bu ölüyü yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Umulur ki bu gibi okuyuşlar ve telkinler sebebiyle Yüce Allah ölüyü bağışlar ve kabir sualinin cevabını kolaylaştırır. Hanefi fıkıh halimlerinin bir görünüşüne göre gömüldükten sonra telkin yapılması ne emredilir ne de yasaklanır. Malikilere göre telkin ölüm döşeğinde menduptur. Gömüldükten sonra yapılması mekruhtur. Şafilerle Hanbelilere göre telkin yapılması müstehaptır. Bir Müslümanın kıldığı namazın, tuttuğu orucun, okuduğu Kur'an'ın, verdiği sadakanın sevabını ister hayatta olsun ve ister olmasın bir Müslümana veya bütün Müslümanlara hediye edebilir. Bu caizdir. Bu sevap onlara verilir ve her birinin aynı sevaba kavuşacağı Allah'ın ihsanından beklenir. Kabirden çıkan toprağın fazlasını kabrin üzerine atmak mekruhtur. Fakat İmam Muhammed'e göre bunda bir sakınca yoktur. Definde bulunanların kabir üzerine üçer avuç toprak atmaları ilk defasında min ha halak neküm yani sizi topraktan yarattık. İkincisinde ve min he nuidukum. Sizi toprağa çevireceğiz. Üçüncüsünde de ve min he nuhricukum taraken uhra yani diğer bir defa daha sizi topraktan diriltip çıkartacağız demeleri, çıkaracağız demeleri müstehaptır. Kabir üzerine su serpmekte bir sakınca yoktur. Kabirler topraktan bir karış, birer karış veya daha az yükseltilir. Deve örgücü gibi yapılması menduktur. Düz bir şekilde yapılmaz ve kireçlenmez. Fakat dağılan bir kabir toprak ile düzeltilebilir. Cenazelerin gündüzün gömülmesi müstehaptır. Geceleyin gömülmelerde mekruh değildir. Ancak zorunlu bir hal olmadıkça geceleyin gömülmemelidir. Gemide ölen bir kimse eğer uzaklık veya herhangi bir sebeple karaya çıkarlamayacaksa ve beklemesiyle bozulacağından korkuluyorsa yıkanır ve kefenlenir. Sonra üzerine namaz kılınarak sağ tarafı üzerine kıbleye karşı denize bırakılır. İmam Ahmed'ten nakledildiğine göre böyle bir ölüye ağır bir şeyde bağlanır ki denizin dibine gidebilsin. İmam Şafii Hazretleri'nin açıklamasına göre de eğer İslam ülkesine yakın ise ölü iki tahta arasında sıkıca bağlanıp denize atılmalıdır ki sular onu bir sahile atsın da Müslümanlar tarafından alınarak gömülsün. Bize de böyle nakledilmiştir. Ölmüş veya öldürülmüş olan kimseyi bulunduğu yerin mezarlıklarından birine gömmek müstehaptır. Gömülmeden önce bir ve mil uzaklıkta bulunan başka bir mezarlığa götürülmesinde de bir sakınca yoktur. Daha uzak yere götürülmesi konusunda ihtilaf vardır. Bir görüşe göre sefer müddetinden daha uzak bir yere, gömüle, yere de gömülebilir. Bunda kerahat yoktur. Fakat gömüldükten sonra artık çıkarılıp taşınamaz ancak başkasının yerine gömülmüş olmak gibi bir zaruri sebeple çıkarılabilir. Malikilere göre bir öl gömülmeden önce de sonra da başka bir yere şu şartlarla götürülebilir. Ölü taşınırken durumu bozulmamalı, hürmete aykırı ve hakareti mucip bir hal olmamalı. Ayrıca naklini gerektiren bir sebep olmalı. Su basması korkusu, ailenin zira ziyaret edebilmesi için yakın olma düşüncesi ve gideceği yerin bereketi gibi bir sebep bulunması, bu üç şarttan hiçbiri bulunmazsa taşınması haram olur. Hanbelilere göre de sahih bir maksada dayanarak cenazelerin gömülmelerinden önce de sonra da başka yere taşınmaları caizdir. İyi bir kimsenin yanına veya mübarek bir yere taşınması gibi yeter ki kokusunun değişmeyeceği kanatına varılmış olsun. Şafilere göre cenazeleri başka yerlere taşımak esasen haramdır. Eğer ölülerini kendi beldelerinden başka bir yere gömmeye adet edilmişlerse oraya taşıyabilirler. Bir de Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye, Beytül Makdise. Ve iyi kimselerin mezarlığına yakın bir yerde ölenlerin raihaları değişmedikçe buralara taşınmaları sünnettir. Bununla beraber bunların taşınmadan önce yıkanıp kefenlenmesi ve üzerlerine namaz kılınmış olması gereklidir. Değilse taşınmaları haramdır. Gömüldükten sonra taşınmaya gelince bu ancak zaruret halinde olabilir. Haksız yere ele geçirilmiş bir araziye ölüyü gömmek gibi. Sahibinin isteği üzerine oradan başka bir yere götürülmesi caiz olur. İmam Maverdi'nin açıklamasına göre yıkanmadan gömülmüş olmak, gömülen yeri su basmak ve rutubet çekmekte de kabrin açılmasını ve ölünün başka bir yere taşınmasını gerekli kılan sebeplerdendir. Ölünün velisi ölünün gömülmesinden bir gün sonra, yedinci güne kadar kolayına gelen şeyi fakirlere sadaka vererek dağıtır, sevabını ölüye bağışlamalıdır. Bu bir sünnettir. Buna gücü yetmezse iki rekat namaz kılarak sevabını ölüye bağışlamalıdır. Fakat ölü sahiplerinin birinci ve üçüncü günlerde veya bir hafta sonra ziyafet me vermeleri mektuhtur. Ancak ölünün komşularının veya uzak akrabazının yemek hazırlayarak ölü sahiplerine ikram etmeleri ve yemelerine ısrarda bulunmaları müstehaptır. Çünkü cenaze sahipleri kendileri için yemek hazırlamayacak bir halde bulunabilirler. Ölü sahiplerinin yapılacak taziyeleri kabul için üç gün kadar ellerinde oturmaları caizdir. Bununla beraber oturulmaması da iyidir. Kenazenin gömülmesinden sonra en, çok, en son 3 güne kadar bir defa olmak üzere taziye yapılması müstehaptır. Eğer taziye edilecek kimse ortada yoksa veya uzakta bulunuyorsa o zaman 3 günden sonra da taziye yapılabilir. Taziyelerin kabristanda veya ölünün kapısı önünde yapılması bidak ve mekruh görülmektedir. Taziyenin tekrarı da mekruhtur. Böyle bir musibete uğrayana Allah Teala size güzel sabır ve bol mükafat ihsan buyursun gibi sözlerle taziye edilir, teselli verilir. Musibete uğrayan kimse de i̇nna ve inna yani biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz diye Allah'a teslimiyet göstermelidir. Kabir ve Makbereler Kabirleri ve kabristanları güzel korumak, temiz tutmak ve ağaçlarla süslemek hayatta olanlar için bir görevdir. Kabirleri çiğneyip üzerlerinden geçmek mekruhtur. Böyle bir davranış ölü hakkında bir saygısızlıktır. Onların haklarını çiğnemek gibidir. Onun için böyle yapmaktan mümkün olduğu kadar sakınmalıdır. Fakat mezarlığa ait başka bir yol bulunmayınca, Kur'an okumak, tesbihte bulunmak ve dua etmek şartıyla kabirlerin aralarından ve üzerlerinden yürüyüp gitmekte ve kabirlerin kenarlarına oturmakla kerahet bulunmadığını söyleyenler vardır. Bir kabristan ne kadar eski olursa olsun ve ne kadar ihtiyaç dışı bulunursa bulunsun, yine kabristan olarak korunması gerekir. Böyle bir kabristanı satmak veya üzerinde herhangi bir tesis kurmak, İçinde bulunan ölü kemiklerini ve topraklarını başka bir mezarlığa götürmek caiz görülmemektedir. Ölülerin haklarını, dirilerin hakları kadar belki ondan daha fazla sakla, saklıdır. Bu hakları gözetmek insaniyet için yapılması gereken bir görevdir. Geçmişlerin haklarını gözetmeyen bir nesil kendi evlat ve torunlarından ne yüzle korunma hakkı bekleyebilir. Su basmakta olan veya yabancı bir millet elinde kalan bir mezarlığı başka bir yere taşımak caiz görülmüştür. Böyle bir mezarlığı mümkün olduğu kadar korunmaya çalışmalıdır. Bir cenaze kabre konulup üzerine toprak atıldıktan sonra artık kabre açılmaz. Kabrinden çıkarılamaz. Bu caiz değildir. Artık Yüce Allah'a teslim edilmiş ve cemaatin ellerinden çıkmış olur. Ancak bir mecburiyet hali bulunursa olabilir. Şöyle ki, bir cenaze haksızlıkla ele geçirilmiş yani gasp edilmiş bir yere gömülse veya başkasına ait elbiselerle kefenlenerek gömülse veya satın alınıp gömüldüğü yere komşuluk yolu ile bir kimse sahip çıksa cenazenin çıkarılması caiz olur. Çıkarılmadığı takdirde yer sahibi kabri göstererek üzerine dilediği şeyi ekebilir. Elbise sahibi de elbisenin kıymetini almakla yetinir. Yine cemaatten birinin bir eşyası kabre düşmüş olsa, ölüye dokunmaksızın kabrinin toprakları açılarak o eşya çıkarılır. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü o malın bir değeri vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, malları yok etmekten insanları yasaklamıştır. Bir malın boş yere mezarda kalması, değeri olan bir malı yok etmekten başka bir şey değildir. İş bu esasa ve hikmeti dayanarak kabirlerin süslenmesi, kabirlerde mum ve kandil yakılması da uygun görünmeyip israf sayılmaktadır. Ancak çevresindeki bir yolu aydınlatmak için mezarlıkta lamba yakılabilir. İşte İslam dininin mala verdiği kıymet, işte her davranışın bir şuura ve bir yarara dayanmasını isteyen bu ilahi dindeki büyük hikmet. Kabirlerin yanında uyumak, çevrelerini kirletmek, yaş ağaçlarını ve otlarını kesip koparmak mekruhtur. Mezarlıktaki ağaçlar ve onlar yaş bulundukça bir nevi hayat sahibidirler. Bunlar yaratılış halleriyle Yüce Allah'ı tesbih ederler. Bu sebeple orada yatmış bulunan iman sahiplerinin Allah'ın rahmetine kavuşacakları umulur. Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kabristanda bulunan iki mezar sahibinin azap çekmekte olduklarını anlamışlar. Mübarek ellerine aldıkları yapraksız bir yaş hurma dalını ikiye bölüp bir kısmını bir kabrin ve diğerinde öbür kabrin başına dikmiş ve umulur ki bunlar kuruyuncaya kadar bu kabir sahiplerinin çekmekte oldukları azap hafifleyecektir buyurmuşlardır. Bunun içindir ki bazı yerlerde kabirlerinin üzerine mersin ağaç dallarını koymak adet olmuştur. Fakat bu hususta asıl olan yaş ağaçlarının dikilmesidir. İmam Buhari'nin hadis kitabını açıklayan merhum Ayni'nin dediği gibi Kabirlerin üzerine sadece yaş dalları, güzel kokulu çiçekleri ve yeşillikleri koymak bir şey değildir. Sünnet olan ağaç dikmektir. Ağaçların sağlık bakımından da yararları bilinmektedir. Gerçekte kabirlerin üzerine birkaç parça gül, reyhan gibi yaş çiçekler de konulabilir. Fakat bu hususta israf edilmesi, boşuna solup gidecek geçici çiçeklere birçok paralar harcanması uygun görülmez. Hele başka milletleri taklit sebebi olursa bu asla caiz olamaz. Kabirleri haftada bir gün, özellikle cuma ve cumartesi günleri ziyaret etmek erkekler için menduktur. Salih kimselerin kabirleri teberrük için ziyaret edilir. Uzak bir yerde bulunmuş olsalar dahi bu yolculuğa katlanmak menduktur. Yaşlı kadınlar da ibret almak için, teberrükte bulunmak için mezarları ziyaret edebilirler. Bunda bir sakınca yoktur. Bir fitne korkusu halinde ziyaretleri doğru olmaz. Ziyaretçi ayakta kıbleye doğru veya ölünün yüzüne karşı durarak dua etmeli ve şöyle demelidir. Esselamu aleyküm ey müminler, yurdunun sakinleri. Bizler de inşallah sizlere kavuşacağız. Yüce Allah'tan bizim ve sizin için afiyet. Her türlü kederden selamet dilerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Baki mezarlığını ziyaret ederken böyle selam verirlerdi. Kur'an okuyacak kimsenin kabir kenarında oturmasında tercih edilen görüşe göre kerahet yoktur. Oturup Yasin suresini okumak da çok sevaptır. Bu yüzden Allahü Teala'nın ölülerimize kolaylık vereceği, okuyana da ölüler sayısınca sevap yazacağı İmam Ali'den ve Hazreti Enes radıyallahu anhumadan rivayet olunmuştur. Kabirlerin üzerine oda veya kubbe gibi şeylerin yapılması ve yazı yazılması İmam Ebu Yusuf'a göre tahrimen mekruhtur. Bütün Müslümanların yararına olarak vakfedilmiş veya üllerin gömülmesi için bırakılmış olup, kimsenin mülkiyetinde bulunmayan bir mezarlıkta ise mezarlar üzerine bina yaparak başkalarının faydalanmasını engellemek haramdır. Bununla beraber alimlerden, iyi kimselerden ve yüksek mevki sahiplerinden olan zatların kabirleri kaybolmasın diye, yanlarına taş konmasında ve isimlerinin yazılmasında bir sakınca yoktur. Diğer ölülerin de eserleri kaybolmamak ve zillet halinden korunmak için başları ucuna birer taş dikilip isimlerinin yazılmasında bir sakınca görmeyenler vardır. Hiçbir zaman bu taşlara ayet-i kerime yazılmamalıdır. Çünkü zamanla taşların kırılıp dökülmesi mümkündür. Malikilere göre bir kabir üzerine Kur'an yazılması haramdır. Ölünün adı ile ölüm tarihinin yazılması mekruhtur. Şafilere göre bunlara ne türlü uygun olursa ne türlü olursa olsun yazı yazmak mekruhtur. Şafilere göre bunlara ne türlü olursa olsun yazı yazmak mekruhtur. Ancak bir alimin veya salih bir kimsenin adını ve kendini tanıtacak bir vasfını yazmak menduptur. Hanbelîlere göre herhangi bir ayrım olmaksızın yazı yazmak mekruhtur. Bir kimseyi öldüğü ev içindeki bir yere gömmek mekruhtur. Çünkü böyle bir işlem ancak peygamberlere özel olan bir iştir. Yer altında mahzenler yapıp ölüleri bu oralara tabutlarla koymak birçok sakınca sebebiyle mekruh görülmüştür. Bu yerlere füseka denilir. Bir ölünün cesedi tamamen toprak kesilip kemikleri de kalmamış olmadıkça onun kabri açılarak yerine başkası gömülmez. Fakat... Başka bir yer bulunamayınca önünün kemikleri toplanır ve oraya gömülecek olanla kendi arasında topraktan veya kerpiçten bir engel konur. Bir ölü yanlışlıkla kıbleye aykırı bir şekilde gömülmüş olsa bundan dolayı kabri açılmaz. Çünkü cenazenin sağ tarafına yatırılarak kıbleye doğru bulundurulması bir sünnettir. Bunlar riayet edilmediğinden dolayı kabri açmak uygun olmaz. Bir zaruret bulunmadıkça... Birkaç cenazeyi bir mezara koymak caiz değildir. Zaruret halinde ise konulur. Aralarına bir engel olsun diye toprak doldurulur. Uhud şehitleri böyle gömülmüşlerdir. Cabir İbn Abdullah radiyallahu anhüma demiştir. Uhud savaşında ilk şehit olan zat benim babam idi. Onu diğer bir şehitle yani Amr İbnül Cumuh ile beraber bir kabirde bırakmaya gönlüm razı olmadı. Altı ay sonra kabri açtım. Babamı kulağından başka sanki kabre koyduğum gündeki gibi taptaze bir halde buldum ve onu çıkarıp başka bir kabire yalnızca gömdüm. İslam yurdunda bulunan gayrimüslimlerin mezarlarına da tecavüz edilemez. Çünkü onlara hayatlarında eziyet verilmesi haram olduğu gibi öldükten sonra da kabirlerine tecavüz etmek, kemiklerini kırmak ve yerlerini dümdüz etmek haramdır. Onlarla bir sözleşme yapılmıştır bu sözleşmeye herhalde riayet etmek gerekir. Fakat yeni fethedilen bir yerde ihtiyaç görülürse Müslüman olmayanların kabirlerini açmak ve kemiklerini kaldırıp yerlerini başka hizmete ayırmakta bir sakınca yoktur.